16. Ayrım Kaymakam da arabasından çıkıyordu o sırada. Efendim aksiliğe bakın. Marangozun yerini buldum ama adam bu sabaha karşı kızını taksiyle hastaneye götürmüş. Doğuma. Eee? Dükkanı açtırdım. Fakat takozları yaptıracak kimseyi bulamadım. Sizin motora atlayıp Kemaliyeye kadar gidelim hemen. Hüdayi? O anlarda bu işlerden. ''O da dün buradaydı biliyorsunuz ama bugün işi çıkmış Erzincan'a inmiş.'' ''Aksiliğe bak.'' dedi vali. Var mühendise haber vereyim de gecikirsek telaşlanmasın.'' Cep telefonundan mühendisi aradı. ''Başpınar'da yaptıramadık bu işi. Marangoz yerinde yok. Kemaliye'ye gidiyoruz. Biraz gecikecek iş.'' ''Eee ne yapalım? Başka çare yok.'' Mühendisin söylediklerini dinledi bir süre. ''Hayır. Marangozhane var da marangoz yok.'' Vali eliyle kaymakama mühendis için boşuna konuşuyor gibisinden bir işaret yaptı. Birden bizim ifadesi değişti. Ne? Kim? Orada marangoz mu var? Aa, ne diyorsun? Olur mu acaba? Kaymakama döndü. Feribotta bir işçi varmış, marangozluktan anlayan. Atölyeyi açtırabilir miyiz? Takozları hazırlatmak için. Borcumuz neyse yağm ederiz sahibine. ''Bu köprü herkesten çok Başpınarların köprüsü sayın valim. Niye olmasın? Marangozhane zaten evin altındadır. Marangozun kayranası beni atölyeye soktu da ben ne yapacağım bilemedim.'' dedi kaymakam. ''Motoru gönderiyorum. O işçiyi hemen yollayın.'' diye konuştu vali telefona. Şoför motora atlarken vali ve kaymakam şantiyeye döndüler. Her ikisinin de şakaklarından ters üzülüyordu. ''Biliyor musun?'' Şu köprüyü mühendis bir kalp krizi daha geçirmeden yerleştirelim diye dua ediyorum dedi vali. Çıkan aksiliklere, zaman kaybına filan çok üzülüyor. Onun durumunda biri için bu kadar heyecan iyi değil. Sinirlenmekte haklı dedi kaymakam. Dünden beri başımıza gelmedik kalmadı. Motor son sürat geri dönüyordu. Pencerenin önünde telaş telaş dolaşıp duran vali gelsene buraya kuzum dedi kaymakama. Şu motordaki bizim bayram değil mi Allah aşkına? Aa, evet, o. Mühendisin marangoz dediği o muymuş? Eyvah, dedi kaymakam, o marangozluktan ne anlar? Bize yine Kemali'ye yolu göründü, desenize. Vali ve kaymakam koşa koşa indiler merdivenlerden. Rıhtıma doğru koştular. Şoför motoru bağlarken sapsarı suratıyla bayram karaya atladı, sendeledi. Nesi var bunun diye sordu kaymakam. Motor tuttu dedi şoför. Feribotta devamlı sallandığı için midesi bulanıyormuş zaten. Bayram dedi vali. Oğlum sen marangoz musun? E, değilim. Niye yalan söyledin? Yalan söylemedik. Anlarık tahta işinden. Baban mı marangozdu? Yok. Ee? Anlarık bey. Tahta geçmesini yokmasını biliriz. Bak bayram. Bu yolunu feribottal inmek için söyledin ise Şimdi itiraf et hiç kızmayacağım Suratın yeni işli olmuş Belli ki hastasın oğlum Ama sakın bize vakit kaybettirme Bu işten anlamıyorsan söyle Bir an önce Kemaliye'ye varalım Tahta işini bilirif bek Nerede öğrendin? Kısa bir sessizlik oldu Gözleri yerdeydi bayramın Kulaklarının biber sürülmüş gibi yandığını hissediyordu Duyulur duyulmaz bir sesle Mapusta dedi. Sübien işinde yatarkene, Marangozene de çalışırdım. Ya şaşırmıştı vali. Suçun neydi? Niye düştüm mapusa? Dudakları titriyordu Bayramın. Neyi nasıl anlatacaktı? Kendi bile bilemiyordu. Çocuk yaşta başına gelenlerin esas nedenini, işlemediğim suç yüzünden, paraya tamah edip mi düştüm deseydi, yoksa dayı dayandan kurtulmak için mi düştüm deseydi? Kim inanırdı ki ona? Adam vurdum dedi güçlükle. Valinin seni gibi katil herif. Çek git gözün görmesin seni demesini bekliyordu başı ilk. Geçmiş olsun oğlum dedi vali. Yaşın küçükmüş belli. Kim bilir kimin suçunu üstlendin. Haydi bin arabaya başpınara git de varangoshanede şu takozları çabucak hallet. Bin yarım saat sonra takozlarla birlikte geri döndü bayram. Motora binip feribota doğru yolarırken Sevinçle ellerini kollarını sallıyorlardı Hakan ve Osman Usta feribotun içinde Bu işi bu kadar çabuk halledeceğimizi hiç sanmıyordum Allah yolladı bu bayramı bize dedi kaymakam Uzaklaşan motorun arkasından İkinci güne aksilikle başlanmasına rağmen Takozların yaptırılıp yerlerine yerleşmesinin dışında Başka sıkıntı yaşanmadı Akşam olduğunda Karşı kıyıya ulaşmaya 10-15 metre gibi bir mesafe kalmıştı. Şantiyeden Erzincan'ı aradı vali. Özel kalemine sıkı sıkı tembihte bulundu. Yarın bu iş kesinlikle bitiyor inşallah. Çok büyük ve beklenmedik bir aksilik olmazsa köprü ayağına oturacaktır. Bütün basına haber verin. Saat 12'den sonra gazetecileri, yerel televizyonları, herkesi görmek istiyorum Başpınar'da. ''Tören için program zaten hazırdı. İşler yolunda giderse A programını, bir aksilik olursa B programını uygulayacağız. Hazır olun ve benden haber bekleyin.'' dedi. Sahilden uzaklaşmadan önce vali, kaymakam ve mühendis yan yana durarak peribotun üstünde yükselen köprüye baktılar. Değişik duygular içinde her birinin gönlünde köprüye ait bir başka aslan yatıyordu. Yarın bu çelik yığınını karşı yakadaki beton ayağa oturtabilirlerse kaymakam, meslek yaşamında halkına önemli bir hizmet sunabilmiş bir bürokratın gururunu duyumsayacaktı yüreğinde. Mühendis Fırat'ın üzerinde bir köprü yapmanın, bir ilti denemenin, modern teknolojiyi zorlamanın onurunu taşıyacaktı yaşam boyu. Ayrıca karanlık bir tünele girdiğini sandığı günlerde ismerin ucunda bildiri veren bir ışık olmuştu köprü ona yarın, yarın parıl parıl ışıldayacaktı bu ışık bin mumluk ampuller gibi vali yüreğinde yöre insanının çeyrek asırlık hasretini taşıyordu köprüyü beklerken sanki köprü çelikten yapılmış bir nesne değil de canlı bir varlıktı umut, sevgi, inisiyerlik dolu bir varlık onu seviyordu vali onun için çalışmış, çabalamış, gecelerini, gündüzlerini harcamıştı. Umut Köprüsü adını takmıştı ona. Köprü ise yılların hasretiyle tutuşan bir aşık gibi, sevdiğinin kollarına atılmaya hazır, tutkulu bir bekleyiş içindeydi. Bıraksalar halatlarından koparak iskelenin demirlerinden kayan bir yıldız gibi akarak karşı kıyıya ulaşacaktı. Son gün Köprü karşı yakadaki narin ayağın üzerine oturduğu anda çılgınca bir alkışla birlikte bir uğultu yayıldı vadiye. İnsanların neşeli haykırışları, davulların üzerinde bir anla patlayan tormakların coşkusu, zona'nın beklenen haberi müjdeleyen tiz sesi, çıplak dağlarda yankılana yankılana Fırat boyunca kilometrelerce koştu koştu ta Kemalye'ye ulaştı. Bir grup insan kazalardan ve Erzincandan getirilen futbol ekipleri arasında karışmış hava'yı çekerken, bir kısmı damazda da durmuş Tanrıya bugünü onlara gösterdiği için dua ediyordu. Bir gece öncesinden herkes haberdar edilmişti köprünün öğlen saatlerinde karşı yakaya kavuşacağından. Yine ilk günde olduğu gibi erkenden. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu akın akın gelmişlerdi köylüler. Rengarenk çeşit çeşit insan çıplak dağların eteğinde dalgalanıyordu. Kimi ağlıyordu sevincinden, kimi horan tepiyor, türkü çağırıyor, kimi naralar atıyordu. Bugün ikide koç vardı kurban edilmek için. Biri köprünün başpınar ayağında, diğeri karşıya kadar. Yıllar üzeri çekilen eziyetler ve son üç güne elvan arzılanmaz engeller, kademe farkları, takozlar, krikolar, hidroliklerin oyun bozanlıkları hepsi unutulmuştu. Hepsi geride kalmıştı. Şimdi sadece bayram ve bayram sevinci vardı. Köylüsünü de, kasabalısını da, devlet memurunu da, yoksulunu da, zenginini de, herkesi Yediden yetmişe o yörede yaşayan her bir insanı yüreğinden yakalamıştı mutluluk. İki yıl boyunca yorulmaksızın bu iş olamaz diye dolaşan Hüdayi bile hüngür hüngür ağlıyordu sevincinden. Hani ya kollar kesilmemiş yerinde duruyor diyenlere feda olsun bu köprüye Hüdayi'nin kolları diye yanıt veriyordu. azı bölge müdürü işini gücünü bırakmış orada bulunmak için ta azından kalkıp gelmişti kameramanlarıyla birlikte. Köprünün suya devrilişinin filmini çekemeyen kameramanlar, şimdi köprünün üzerinde halay çeken, oynayan insanların görüntülerini almaktadırlar. Kurban kesme töreni sırasında devleti temsil edenler ön safta buluştuklarında, müdür, valiye tebriklerini ilettikten sonra, ''Vali Bey, siz bugün bu köprüyü tesadüfen yerleştirdiniz. Bu işi neredeyse iman kuvvetiyle yaptınız.'' demişti. Tesadüf bir anlıktır. Köprüyü bir anda oturtabilseydik ayağına haklı olabilirdiniz. Ama biz burada iki buçuk gün ter döktük ve imanla başladığımız işi mantıkla, teknikle çözdük. Siz dört saat boyunca nasıl yapılamayacağını anlattığınız için şimdi gözlerinize inanamıyorsunuz. Gelin öpüşelim ve bütün bunlar geride kalsın diye yanıtlamıştı Vali. Birazdan kürsüye çıkıp konuşmaya hazırlanıyordu ve üç yılın ağır yükünü omuzlarından attıktan sonra kendisini öylesine hafiflemiş ve mutlu hissediyordu ki keyfini hiçbir şey kaçıramazdı. Sarıldığı gibi iki yanağından içtenlikle öpmüştü müdürü. Bayraklarla donatılmış kürsüye çıktığında vali etrafını dolduran kalabalığı ilk kez bütünüyle gördü. O anda hepsinin yüzündeki ifadeyi sonsuza kadar resmedebilmek için elinde sihirli bir fırça olsun istedi. Etrafına bakındı. Fotoğrafçıları çağırmak için. Halkın tenine sinmiş, gözlerine, dudaklarına yansımış mutluluğu bu sevinç anını kaydetmeliydiler. Herkesin apaygınlık güleç yüzü aynı şeyi müjdeliyordu. Çile bitmişti, çile. ''Vatandaşlarım'' diye seslendi onlara. Sevgili Kemaliyeliler, yılların hasreti sonunda bitti. Köprümüze kavuştuk. Bu bir toplum kalkınması örneğidir. Bir trilyonluk işi yerel idare ve halk el ele vererek yüz milyara mal ettik. İşte vatan sevgisi budur. Gerçek anlamda milliyetçilik de budur. Hepinizi kutluyorum ve hepinizle teşekkür ediyorum. Alkışların çığlıkların arasında boğuldu sesi. Başpınar Köprüsü şu andan itibaren geride kaldı. Darısı taş yolumuzun başına. Tören bitip kalabalık dayıldıktan saatler sonra gün batımına doğru vali tek başına yürümeye başladı köprünün yüksek parmaklıkları arasında. Adımlarının zeminde çıkarttığı tok ses çıplak kayalara çarpıyor ve muhteşem bir beste gibi yankılanıyordu kulağında. Yaz akşamının dingin havasına sinmiş, dağ kekiğinin kokusunu içine sindirerek, kararmaya başlayan eflatun yamaçları seyrederek çok yavaş yürüyordu. Attığı her adımda, bu köprü uğruna çektiği sıkıntıyı, üzüntüyü, heyecanı, umudu ve sevinci düşünüyordu. 67 metreyi 67 değişik adıyla adımlaya adımlaya gittikten sonra geri döndü, başpınar istikametine. Sabahın çılgın kargaşasından, Davul zurna ve hoparlörlerin sağır eder gürültüsünden sonra şimdi ürkütücü bir sessizlik çökmüştü. Valinin korktuklarından hiçbiri gelmemişti başına. Ne suya düşmüştü ne de köprü isteyen üzerinden kaymıştı. İyi bir gündü geride bıraktığı, hayırlı, mutlu, güzel bir gündü. Yüzünde hala kocaman bir gülümsemeyle ağır ağır ilerliyordu. Elleriyle köprünün demir parmaklıklarını Okşaya okşaya Bir sevgiliyi hasretle Şefkatle sever gibi Yarı yola yaklaştığında Köprünün karşı ucunda Ona doğru gelen bir karaltı belirdi Uzaktan seçemedik kim olduğunu Biraz daha yaklaşınca Bunun bir köylü ve küçük bir çocuk olduğunu Araştırmaya başladı gözleri yürüdüler birbirlerine doğru Birkaç adım sonra ''Vay bayram sen miydin?'' diye seslendi vali. ''Sen de benim gibi tek başına mı tadına varmak istediğin köprünün? ''Az emeğin geçmedi hani. Bu köprü biraz da senindir aslanım.'' Yaklaştılar birbirlerine. Şimdi köprünün ortasında duruyorlardı karşı karşıya. ''Bugün o kalabalıkta hiç görüşmedik. Nasılsın bakalım dünden beri?'' ''Vali beyim dedi bayram. ''Senin için korpide yürüyü'' dedilerdi. Peşin sıra geldi. Elini öpmeye. Saayende ekmek yemişem. Nasibimi hep senden görmüşem. Allah da sana hiç dert göstermesin. Sana da göstermesin. Yahu öksüz nasıl büyüdü mü? Aa, yoksa bu çocuk o mu? Elini uzattı, çocuğun saçlarını okşamak için. Kocaman gözlü, sümüklü bir oğlancık babasının bacaklarının arkasına saklandı. Ne kadar büyümüş, neredeyse velikanlı olmuş. Ben son gördüğümde kucakta veriydi henüz. Uzun zaman oldu bize uğramayalı. Bir gün getir de bizim hanım da görsün e mi? Kim bakıyor buna şimdi? Bunu emziren avradı nikahıma almış hem. Baş bağlığa baskında yanmıştı ya. Bak buna sevindim bayram. Senin için de, içinde için de çok iyi olmuş evlenmen. Bek, olmadı oksüz değildir gayri. Ona isim baktık müsaadenle. Çok iyi ettin. Ne koydun adını? Ona senin adını koymuş Enbek, senin gibi has adam olsun deyi. Vali yutkundu, bir şey söyleyecekken vazgeçti. Elini bayramın hamuzuna koydu. Köprü, dünyayı ısıtan, ışıtan, sevgiyle gönenirken vali, bayram ve öksüz, başpınar istikametine dönüp yan yana yürüdüler üzerinde, yeni bir güne hazırlanan ufka doğru. Ocak 2001 Urla